Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre Karadeniz'de Yunus ölümlerinde artış yaşandığı raporlandı. Son 3 ayda Trabzon'da 14, Ordu'da 1, Artvin'de 5, Sinop'ta 13 ölü Yunus sahile vurdu. Trabzon'un Sürmene sahilinde son 2 hafta içerisinde 7 Yunus ölü bulundu. Su Ürünleri Merkez Araştırma su vücudunda kesici ya da delici alet izine rastlanmayan yunusların ölümüyle ilgili araştırma başlattı. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Uğur Özsandıkçı, yunus ölümlerine farklı durumların neden olabileceğini belirterek yunusların balık olmadığını ve nefes alabilmek için su üstüne çıkması gerektiğini söyledi. Özsandıkçı şöyle konuştu. Eğer su altında balık ağı gibi bir engele takılırsa su üstüne çıkamayınca boğulup ölebilirler. Bu ölümlerde tek kaynak elbette ki balıkçılık değil. Genel nedenlere baktığımızda doğal ölüm, hastalık, gemi kazaları gibi durumlar da olabiliyor. Ancak Sinop'ta incelediğimiz hayvanlara baktığımızda bunların balıkçı ağları etkileşimi sonucu öldüğünü belirledik. Bu mevsimlerde niye artıyor diye düşünürsek aslında bir yunus türü olan tırtak ölümlere bu konuda bir soru işareti. Bu yunuslar kış aylarında neden bu bölgelerde yoğunlaştılar? Bunların cevabını bulmak için farklı araştırmalar yapmamız gerekecek. Her yıl çok sayıda deniz memelisinin ateşli silahlarla öldürüldüğünü belirten Türk Deniz Araştırma Vakfı TÜDAV ise daha fazla Yunus ve Fok ölmeden balıkçı teknelerinin silahsızlandırılmasını istiyor. Tarım ve Orman Bakanlığından tüm balıkçı teknelerinde her türlü yivli ve yivsiz, ruhsatlı ve ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, tabanca ve mühimmatın bulundurulmasının yasaklanmasını ve amatör ticari amaçlı su ürünleri avcılığı tevgilerini İvedi olarak bu maddenin eklenmesini talep ediyor vakıf Change.org üzerinden de bir kampanya başlattı. Türkiye'de rüzgar enerjisinde 48 ildeki türbinlerle 11 bin megawata yaklaşan bir kapasite oluştu. En yüksek kapasiteye sahip il İzmir. Rüzgar'dan en çok elektrik üreten de şehir oldu. Anadolu Ajansı'ndan Gülşen Çağatay'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan aldığı verilere göre Türkiye'nin elektrik kurulu gücü Mart sonu itibariyle 100.334 MW'a rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 10.861 MW'a ulaştı. Rüzgar enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payı da böylece %10,8 oldu. Türkiye geçen yıl rüzgar enerjisinde yaklaşık 1750 MW'lık yıllık bazda tarihindeki en yüksek kapasite artışını gerçekleştirmişti. Rüzgar enerjisinde 10.000 MW kurulu güce ulaşılarak bu alanda bir eşik aşıldı. Türkiye'de geçen yıl devreye alınan elektrik kurulu gücünün yarısını rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan maden yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Türkiye'nin gündemi olmayı sürdürüyor. Son olarak Milas Kent Konseyi, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı iki köydeki asırlık zeytin ağaçlarının geçen günlerde maden ocağı açmak için kesilmesine tepki olarak Zeytin Hayat, Hayatıma Dokunma mitingi düzenledi. Mitinge katılan yaşam savunucuları Akberen Ormanını vermeyeceğiz. Zeytin Hayat, Hayatıma Dokunma sloganları eşliğinde yürüdü ve miting alanına geldi. Mitingde Bodrum, Yatağan, Muğla, Marmaris, Aydın, Denizli ve İzmir'den yaşam savunucuları, çevre STK'ları katıldı. Konuyla ilgili de Change.org Taksim köy Direniyor adresinde imza kampanyası sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle belediyelerin norm ve kadrolarında değişiklik yapıldı. Buna göre 30 Büyükşehir Belediyesi'ne iklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlıkları oluşturuldu. 51 il belediyesi ile nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelere de iklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü kadro ünvanı verildi ve bu birimlerin kurulması zorunlu hale getirildi. Ayrıca belediyeler ile... 50 binin üzeri nüfusa sahip mahalli idarelerde en az 2 çevre mühendisi ve çevre görevlisi 20 ila 50 bin arasında nüfusa sahip mahalli idarelerde ise en az 1 çevre mühendisi veya çevre görevlisi bulundurulması zorunlu hale geldi bu şekilde. Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki Kamara Deresi'ne atık suyunu akıtarak nehrin renginin değişmesine neden olan tesise 500 bin lira ceza kesildi faaliyetleri durduruldu. İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kamara Deresi'nin kırmızı renkli aktığı yönündeki ihbarlar üzerine aynı gün ve dilikle olay yerine intikal edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu kirliliğin plastik çapak yıkama ve granül üretimi konusunda faaliyet gösteren bir plastik geri dönüşüm tesisinden kaynaklandığının tespit edildiğine işaret edilen açıklamada şöyle dendi. Kirliliğe neden olan? Tespit edilen söz konusu plastik çapak yıkama ve geri dönüşüm tesisinin çevre izin ve lisans belgesinin bulunmadığı tespit edildi ve devreye verilen atık sudan analiz yapılmak üzere numune alındı. Müdürlüğümüz tarafından çevre kanunu kapsamında söz konusu işletmeye çevre izin ve lisans belgesinin bulunmaması nedeniyle ve dereye atık sularını vermesi nedeniyle 500 bin lira ceza kesilerek faaliyet durdurma işlemi tesis edilecek olup ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunacak dendi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.